göz delirdi. Oh güneş doğdu. Şu pencereyi açalım da biraz eve temiz hava girsin. Oh. Oh. Yumurtanın canı sıkılmış ağlıyor. Gemiler girmiş tarlada otluyor. Hoppala. Annem kulağını sandal yapmış. Üsküdar'a dolmuş Hayırdır inşallah aşağıda deli var galiba. O oh, merhaba karnabahar salatası. Merhaba ayakkabı keratası. Gözü kara sen misin? Evet kara göz benim ne olacak? Ah gözü kara ah ne oldu bir bilse. Ne olmuş ya? Neler olmadı neler ah. Haydi maydanozlu köfteler. Ulan adam zaten deli ben de aklını karıştırıyorum. E ne olmuş söyle bakalım. E, bal kabağının ayağına iğne batmış. He? E, Yunus balığı alay etmiş. Bay bay bay bay, bay bay bay bay. Adamın yaşı yetmiş bir de baktım. Süngerler gelin olmuş. Vah vah ya vay Hadi taze ciğit. Silik demek istiyor galiba Elay. Ay ay, ay. romatizma olmuş. Doktor Saksana gitmiş, Lahana hastanesine yatırıp sünnet etmiş. Vah vah vah vah geçmiş olsun. Geçmiş tabi ya, geçmiş ile domates yarış etmiş dıkıdık dıkıdık dıkıdık domatesi geçmiş prasa. Pırasa domatesi geçmiş mi? Ha tabii tabi da var dağısında var Taksim Yeniköğe taşınmış. Böyle sabaha kadar seni mi dinleyeceğiz deli amca? Dinle dinle de istavrite ders olsun sivri sinekler de e, sivri bebere darılsın. Şimdi ben de sana darılacağım ha. Sus da dinle balkaba. Dinleyelim su kaba. Rebani Şam tatlısının çorabına girmiş... ...su testisi vapurla Kaf gitmiş... ...sen de orada mıydın ha orada, orada, orada, orada mıydın orada mıydın? Allah Allah, mıydın? Allah, Allah. yoktum deli hamcacığım akıl aç cadımı alsın... ...ekmek çarpsın yoktu eyvah adam adam akıllı fıttırmaya başladı. İşte, ben de o vapurdaydım fırtınaya tutuldum karaya vurdum. Aaa vurdum dedi aklıma geldi deliler dayaktan korkarmış... ...şuna bir tane patlatayım belki gider. Bana bak deli amca, sen yanlış limana devir attın. Hadi bakalım başka limana. Ne burasın be, ne burasın be, gidiyorsunuz işte. Oh be gitti yahu, Allah Allah. Ah biti biti tahta biti, ah biti biti tahta biti. Hoppala bir deli daha. Merhaba tahta biti. Bu da bitlerle bozmuş. Tahta biti tahta kurusuna bir yumruk atmış, ha ha ha ha ha ha. <gülüyor> Bu öbüründen ter yahu. Ehlivan biti araya girmiş. Onu da sirke biti dövmüş. <gülüyor> ben de seni döveyim de git at bitine şikayet et. Ne vuruyorsun be Allah Allah. Allah Allah ben de sapıtmaya başladım yahu. Adama git at bitine şikayet et diyorum. Ulan tımarhanem boşaldı ne oldu be? Beni eken bilir eken. Benim babam Diver Diken. Sen orada bir ağaçsın. Ben burada bir feslihen. Hoppala bu da feslihen denisi. Merhaba baba. Merhaba balkaba, Bakırköy boşaldı galiba. Baba be. E, maydanozla güvercin kargalara darılmış. Düğüne gelmiyorlar. Eee? E, düğün kalsın ben senin kızını almayacağım. Sana kız veren kim yahu? E, baba. Ne var oğlum? E, bana bir şapka atsın. Bu baba. Hoppala bu da dayak hastası. Al bakalım. Yaşa be baba yaşa. Şimdi de beni eki ver. Be. Hayda ben seni nasıl ekerim evladım. Kendini buğday sanıyor heren E ee, Baba be. He. Ee, bir soplak bu. Ekinirim baba. Hadi al bakalım ekir. Aa, baba. Ne var oğlum? Ee, şimdi de benim bir Baba. Olur biçeyim haşır huşırt haşır tuşur biçtim. Baba. Ne var oğlum? Şimdi de baba. Olur öğüteyim kıtır mıtır kıtır mıtır kıtır mıtır öğüttüm. Baba. Ne var oğlum? Ee, ben artık un oldum. Beni börek yap baba. Olur yapayım şapır lupur şap şap lapır lupur şap bak. Hadi bakalım yaptım. Baba. Ha. Ee, şimdi de beni ye. Ulan ben seni nasıl yerim be? Eee. Ah ben sana dar oldum baba. O niye o? E, sen beni yiyemiyorsun ki baba. Ulan şunu biraz ısırayım belki gider. Arr, tamam tamam bu baba. Şimdi artık sen de delisin. Kim deli? Sen delisin baba. Deli olmasan çiğ börek yer misin? Ha? Çiğ börek mi ne böreği be? E Ben daha pişmedim ki. Hayda olsun ben çiğ börek severim. Hayda, hayda. Deli deli tepeli. Deli deli tepeli. Kullakları küpeli. Hayda. Hadi eyvallah. Sen de delirdin artık. Hayda. Hayda. Beni eken bilir eken, Benim babam debediken. Biti biti tahta biti. iyi olur ayva biti. Aman kari gözüm bu ne hal yahu. Kıt kulesi Galata kulesine darılmış. Yunus balığı Aksaray'a sarılmış. kari gözüm neler saçmalıyorsun efendim. Saçma koydum tüfeğe, zıpladı gitti kediye. Kedi pas verdi veliye, huuup dedi koyduldu şemsiyeye. Vah vah vah vah! Herhalde aklını yitirdim benim canım karıyı gözüm. Ne oldu efendim sana böyle? Babam pilav pişirdi, boynuna çorap geçirdi. Kabak kabak kat dedi, annem kargayı sünnet ettirdi. Vah vah vah vah vah! Karga karga kalk dedi olacak efendim. Kabak kabak kalk dedi olur mu? Allah Allah. Kim dedi kime dedi? Otobüsü fare yedi. Trambayı cebime koydum burası çok sıcak dedi. Kendine gel karı gözüm ne yapıyorsun efendim? Amca sen kimsin yahu? Benim efendim Hacivat çelebi. Sen Hacivat çelebi misin? Elbette Hacivat çelebiyim. Ben Hacivat çelebiyim. sen de karı gözsün. Ben şimdi karı göz müyüm? Tabii efendim. Sen de Hacivat mısın? Hacivatım tabii. Peki tahta biti, kız kulesi, trambaylar ne oldu? Ah karıyı gözüm onlar gitti efendim. Tımarhaneden üç deli kaçmış. Polisler her yerde onları arıyor. Demek ki senin eve de uğradılar. Yalnız uğrasalar iyi beni de tırtlattılar oh be. Oh, oh, oh, oh, oh İyi ki geldin Hacı Cavcav, temelli fıttırıyordun valla. Yok efendim bal kabağına yana çivi batmış, simit romatizma olmuş. Galata kulesi kız kulesine davat gitmiş, daha neler de neler. Büyük geçmiş olsun Kari Gözüm. Allah insanı aklından etmesin. Amin Hacı Cavcav. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Her şeyleri dert edinmeyelim. Kendimizden iyilere bakıp kahrolacağımıza. Kendimizden kötü durumda olanlara bakıp halimize şükredelim. Ey Kari Gözüm. Hadi geçmiş ola. Epey yarenlik ettik. Verelim mola. Ah ah bu Hacivat'la Karagöz'ün arkadaşlığından bıktım. Yarenlik edecekler diye ne işe giderler ne güce. Ama yetti artık Hacivat gelsin göstereceğim ona. Kim o? Benim ben. Kocacığın Hacivat Çelebi aç kapıyı. Açmıyorum efendim gözden çektiğimiz canım. E kötü bir şey yapmıyoruz ki karıcığım. Sadece yarenlik ediyoruz. Hep yarendik. Bir günde iş yapın iş. Bugüne kadar ne getirdinse yedik. Ama bugünden sonra yağma yok. Bir çuval un, bir çuval şeker... ...bir çuval pirinç, bir çuval fasulye... ...dört kuzu almadan gelirsen... ...eve giremezsin. Hadi güle güle. Aman sevgili karıcığım bu kadar şeyi alacak parayı... ...nereden bulacağım efendim. Çalışın efendim. Yarenlik edeceğinize Karagöz ağayı al. Birlikte bir iş yapın kazanın. Bak bunu doğru söyledin sevgili Karacığım. Doğruysa doğru işe. Dediklerimi almadan eve gelmek yok. Haklısın. Şu Karagöz'ün oraya doğru gideyim bakayım. Şöyle kapısının önüne oturayım. İki kafa bir kafadan iyi düşünür denler. Önce şunu bir aşağıya indireyim. Ah ah ben ağlamayayım da kimler ağlasın. Ben bu durumlara düşecek adam mıydım? Vah vah. Aşağıda bir medeni dilenci var galiba. Kafiyeli şarkı söyleyip dileniyor. Şuna bir on kuruş atayım bakayım. Vah başıma gelenler, vah başıma gelenler. Vah başıma gelenler, vah başıma gelenler. Hoppala bu bizim Hacıvan Çelebi yahu. Gideyim bakayım. Ne oldu Hacıvan hayrola yahu? Ah Kadir Gözüm sorma başıma gelenleri. E sormazsam öğrenemem ki. Söyle belki çaresini buluruz Hacı Cav Cav ah çaresiz dertlere düştüm dostum bana bir çare o senin dediğin şarkıdır çare bulunmaz dertlere düştüm aman doktor bir çare esas derdin nedir onu söyle hacı Cal Cal. sorma sorma gözüm. bizim hanım benden bir çuval un bir çuval şeker bir çuval pirinç istedi eğer onları almazsan gelme dedi e o istesin sen de olur dersini atlatırsın sen ne diyorsun gözüm? bunları alıp gelmeden eve giremesin deyip beni kovdu Ah ah Vah vah Hacı Yuvat Senin miskin seni İşe gideceğine oturmuş burada kara gözle beni çekiştiriyorsun ha Darılma Hacı Yuvat ama kadıncağı saklı Sen de eve hiçbir şey almıyorsun canım Bak ben geçenlerde eve iki kuzu On kilo şeker On kilo da un aldım Hadi oradan Senin de Hacı Yuvat'tan farkın yok Daha geçen gün karım bana ders yandı Tembeller Hacivat senin karı adam akıllı kızmış vallahi. Mana inanmıyordun gözlerinle gördün işte. Ne yapacağız şimdi karıyı gözüm? Buldum Hacivat buldum. Kayıkhaneye gidip senin kayığı denize indirelim. Dolmuş yapar para kazanırız. Hadi bakalım yürü Ha şöyle hadi kadı gözüm şimdi kayığı yüzdürelim. Aman aman Hacı cał, cał, suya birden batırmayalım Maazallah yüzme bilmezse boğulur. Öyle değil birader kızağıyla birlikte yüzecek Acıvat kar mı geliyor yahu O niye o e, Kızaklarıyla kayacak diyorsun Canım efendim kayığın altında kızak yok mu ha, Kayığın kendi kızağı Bana bak karı gözüm Havadan anlar mısın Vallahi Alafranga'dan gayrı her havadan anlarım. Öyle hava değil efendim rüzgarları tanır mısın? Nasıl tanımam yahu? Lodos var kıble var keşişleme var doğusu var poyraz var poyrazın yüzünden. Hatta geçen sene bizim evin damı bile uçtu. Eyvah karı gözüm hava karardı sallanacağız. Aman Hacı Cavcav beni deniz tutar. Şaka yaptım karı gözüm. Hadi bağırıp da müşteri toplayalım. Haydarpaşa'ya Kadıköy'e hemen gidiyor. Göztepe'ye kayacağım. Ne yapıyorsun kadı gözüm? Göztepe'ye kayıp gider mi? E, i̇yi para veren olursa kadıköy'den sonra at arabasında koyar götürürüz. Oraya giden yok efendim. Haydi hareme salaca. Haydi pendire kartalı. Olur mu kadı gözüm? Haydi Beşiktaşa, Kabataşa, Zincirli Kuyuya, Etilere, Kayıkçı var Kayıkçı. Kayıkçı var Kayıkçı. Selamünaleyküm, Kayıkçı başı selam. Aleykümselam, Takış Şişesi başı. Size Şişe, yüzlük vereyim, beni karşıya atın. Tamam mı? para, peşin. Allah bereket versin, hadi karı gözüm karşıya gidiyoruz. Ey. Tamam, bir çekmeye başladık mı kürekleri, karşıya geldik. Aa, i̇yi, tamam öyle şey. Gel gel de ya. Daha gitmedik ki gelelim yahu, nereye gidiyorsun, buraya gelsene beyefendi. Aa yo, siz beni değil mi? Sarımsızlanıyorsunuz ya. Tekrar geri götüreceksiniz beni ya. Yo, Adama bak yahu, gitmeden geldik dedi, indi bir avuçta para verdi. Böyle iki müşteri gelse hanımın dediklerini hemen alırız kaleye gözüm. E, zaten içki içenin zararı kendisindedir diye boşuna söylememişler. Hoydi kayıkçı var kayıkçı. Dolma bahçeye, Ortaköy'e. Çemberli taşa, Laleli'ye. Assalamu aleykum ya hacılar. Ve aleyküm selam Arap babalar. Sızaya 100 lira varacak, bana kapat taşı'a oturacak. Yüz lirayı verdin mi Beşiktaş'a bile götürürüz. Hadi Hacı Cavcav çek bakalım kürekleri. Faşır hoşur faşır fuşur. Haşır fuşur, haşır fuşur. Taşa kurlar ya Hacı babalar. Hacıvat ben bu işi sevdim yahu. Hadi kayıkçı var kayıkçı. Ey kayıkçıbaşı beni karşı taraftaya oturur musun? Sen yabancı değilsin Salamon Efendi. 50 lira ver götürelim. Aman Hacıvat akrabansa para almayalım dedikodu olur akrabam olur mu efendim? E sen yabancı değilsin demedim mi yahu? Canım vallahi lafın gelişi. Gelmiyor musun? Salamon. Hadi 40 liraya oturun. Olmaz. Öyleyse 4 tonla oturun. Olmaz. E 8 5'le ay oturun. Hadi biraz daha ver de götürelim. E hadi bakalım 16 2 bu çaya oturun. Hacı var. 16 veriyor götürelim. Götürdük gitti altta bakalım salamon efendi. Aman ne yaptın karıyı gözüm. Sekiz beşlikle on altı iki buçuk aynı para eder efendim. Bay köftör bay kandırdı bizi be. Neyse hadi bakalım. Faşır fuşur faşır fuşur. Faşır fuşur haşır fuşur. Haşır Eyvahlarım olsun eşyalarımı karşıda unuttum. Peki dönelim bakalım. Haşır fuşur haşır fuşur. Faşır fuşur faşır fuşur. Of. Of. Bittim Hacı Cavcav. idmansız olduğum için... ...vallahi kollarım ağrıdı. Neyse az kaldı kaneyi gözüm. Eyvahlarım olsun. Para kesemi suların dibine itti. Göster bakayım. Buraya mı düştü ha? Buraya düşmüştü değil mi? Hadi bakalım tut bakayım Hacı Cavcav. Şimdiden hadi hop denize... Ne yaptın Karaöz efendi? Aman gözüm ne yaptın efendim? Sahili görünce para vermemek için numara yaptı kerata. E ya boğulursa ne yapacağız gözüm Boğulmaz Hacı Cavcağ, boğulmaz. Sahile yüzerek gitsin de bir daha kimsenin hakkını yemesin kerata. Of gözüm ben çok yoruldum. Sen yoruldun ben bittim Hacı bu Bugünlük bu kadar yeter. E ben eve gidemeyeceğim Karigöz'üm. Bu parayla hanımın istediklerini alamam ki. Canım efendim bu gece kayıkta yatarız... ...yarın da çalışır istediklerini alırız. Hay aklında bin yaşa Kari Gözüm. sen de çok yaşa Hacı'yı var. Aman Kari Gözüm hayret... ...bunca yıldır ilk defa beni pataklamıyorsun yahu. Halim kalmadı Hacı Cavcav. Demek ki insanların çoğu işsizlikten kavga ediyor. Bak çalışınca kavgaya halimiz ve zamanımız kalmadı. Çok doğru Kari Gözüm. Hadi Allah rahatlık versin. Yalnız bana mı yahu... ...bu oyunu dinleyen bütün... ...mini mini yavrulara Allah rahatlık versin... Hadi bakalım. Pış. Sürmeli pilav. Geldin ömrümün hasılı kari gözüm hoş bulduk burnumun mayasılı hacı cavcavım aman kari gözüm meydanlarda görünmüyorsun efendim bana bak ben yağlı güreşçim miyim hacı var. hayır efendim ortalıkta görünmüyorsun demek istedim kadın yersin dikkatli konuşacıyı var Ben hizmetçi miyim ortalarda dolaşayım Öyle değil efendim seni epey zamandır Göremiyorum nerelerdesin Nerede olacağım her gün evdeyim Evde misin e bu kadar zaman evde Ne yapıyorsun kari gözüm Tahta siliyorum bulaşık yıkıyorum Çamaşır yıkıyorum yemek pişiriyorum Allah Allah karın evde yok mu efendim Evde ne olacak E o neyin nesi O mu hazır yiyici Aman kari gözüm kadın dururken erkek ev işi yapar mı efendim Bizim evde yapar ''Evin erkeği sen misin o mu?'' ''Evin erkeği de kadını da benim.'' ''E madem ki kabullendin bana da bir tatlı yap da yiyin bari.'' oy hay, hay acaba ne tatlısı yersin hacı cav cav?'' ''İrmik helvasına bayılırım kari gözüm.'' ''Eh başımla birlikte efendim malzemeyi sen al yapması benden.'' ''Sağ olasın ve dostum helvayı yap beytini okumak benden.'' Helva ile Beyt'in ne alakası var Hacı Cavcav? Efendim eskiler helva geceleri yaparlardı. Bir gece sizde bir gece bizde. İşte o helva gecelerinde helva Beyt'i okunurdu Kadi Gözüm. Allah Allah helva gecesi mi aşıklar gecesi mi anlayamadım. Ah Kadi Gözüm görmelisin helvayı pişirirler. Güzel bir tepsiye koyarlar. Tellerler pullarlar. Hoppala helva gelin mi gidiyor Hacı Cavcav? Değil efendim o geceden sonra helva gecesi kimdeyse helvayı ilk o yer... Bana bu beyti öğretsene Hacı Cavcam. Hay hay efendim hay hay Bak dinle helvanın üstü dolu fıstık Evinize ayak bastık Yiyiniz helvayı afiyet olsun Bir daha sefere sizdeyiz haberiniz olsun Aha fıstıklı beyt o Hoşuma gitti vallahi Hadi bakalım şimdi sen söyle Helvanın üstü fıstık ...helvanın üstü fıstık. Of anam yandım Allah. Ne oldu kali gözüm? Ne oluyorsun ya? Bu. Haydi efendim helva sıcaktı da ayağım yandı. Yahu helvanın üstüne basılır mı efendim? E, elektrikler kesildi görmedim hacı cavca. Ah gebeze sen. Hadi bir daha deneyelim. Helvanın üstü fıstık. Helvanın üstü fıstık. Evinize ayak bastık. Evinize ayak bastık. Yiyiniz helvayı afiyet olsun. Yiyiniz helvayı kafi olsun. Bir daha sefere sizinleyiz haberiniz olsun. Bir daha sefere sizde çıkıyoruz haberiniz olsun. Ne seferi karı gözüm. Sefer seferi. Ne vuruyorsun efendim? Şurada güzel güzel konuşuyorduk. Vururum elbet sabah sabah ağzımı sulandırdın köfte hor seni. Karagöz. Geldim karıcığım geldim. Senin hakkından karın gelsin huysuz adam. Tak tak tak tak. Kim çalıyor kapıyı? Hırsız var hırsız çalıyor. Hırsızsa açma. Hırsız olur mu yahu benim ben? Kim olursa olsun bu ellerle açamam. E sen o ellerle açamazsan ben de bu ellerle kapıyı kırar giderim. E, dur dur dur dur açıyorum. Çingır mingerle. Aa böyle elini kolunu sallaya sallaya mı geldi? Hayır iki elimi cebime soktuğumda öyle geldim. Evde ağza atılacak bir lokma bir şey yok. Çabuk git, çabuk git. Yarım kilo pirinç al da gel. Pilav yapalım. Orayı ver al değil geleyim. Ayol sen bostan korkuluğun musun? Hayır yol korkuluğuyum. Çeneyi bırak da git pirinç al. Karagöz gidiyor musun? Gidiyorum. 1 kilo soğan, 2 kilo patates al. Olur alayım karıcığım. Karagöz gidiyor musun? Gidiyorum karıcığım. Biraz peynir, biraz sucuk, biraz da pastırma al. Olur alayım karıcığım. Karagöz gidiyor musun? Evet gidiyorum. 2 kilo nohut, 2 kilo fasulye, 2 kilo da mercimek al. Alayım karıcığım. Karagöz gidiyor mu? Gidiyorum karıcığım. İki kilo sabun, iki kilo da zeytin al. Alayım karıcığım. Karagöz gidiyor musun? Gidiyorum karıcığım. On yufka, beş kilo kömür, iki çekide odun al. Alayım karıcığım. Karagöz gidiyor musun? Gidiyorum. Çocuğa ayakkabı, bana da terlik al. Olur alayım karıcığım. Karagöz gidiyor musun? Gidiyorum. Gitmişken bir yüz pudrası, bir krem, bir de sürme al. Olur alayım. Karagöz gidiyor musun? Hayır gitmiyorum. Aa, ay niye gitmiyorsun? E ben pilavı sade yerim de ondan. Gitmenle pilavın sadeliğinin ne alakası varmış? E ben de onu söyleyecektim zaten. Lafa pilavla girdim bakkallarda mal bırakmadın yahu. Ben hiç pilava terlik ayakkabı pudra sürme konduğunu görmedim. Onlar da lazım Karagöz efendi. Canım lazımsa şimdi hepsini almayalım değil mi? Şimdilik pilava alıp karnımızı doyuralım. Sonra elimize geçtikçe alırız. Eh öyle olsun. Birinci al gel öyleyse. Elbette öyle olacak efendim. Başka türlü olması da imkan yok. Çünkü paramız yok. Haksız mıyım mini mini Siz de büyüdüğünüz zaman istekleriniz mantıklı olsun. Yani karnınız açken gözünüze sürme istemeyin. Hadi bakalım salın sağlıcakla. Karagöz yalandan asla. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlenceme de daman ama, yar bana bir eğlence. Allah Allah hayırdır inşallah, Karagöz benim sesimi duyacak da cevap vermeyecek, bunda bir iş var, acep hasta mı dersiniz? Oğzın tutulsun şu Karata kerata. Hoo! Bana bak hanım. Ha? Hacı İvat Çelebi geliyor. Ben yalandan hasta olacağım. Hasta dersin olur mu? Allah korusun ayol. Niye hasta olacakmışsın? Yahu yalandan hasta olacağım. Şu Hacı Vattan biraz para koparayım. Sana da bir şeyler alırım. Ah, i̇nşallah sahiden hastalanırsın da. Bana bir mantı alırsın. Çenen tutulsun şuraya bak yahu. İnşallah diyor. Karı gözüm neredesin yahu? Sormayın Hacı İvat Çelebi. Kara göz çok hasta. Ha öldü ölecek Bayanasını bir manto için karı bizi öldürecek be. Eh biraz gayret edip aşağıya inemez mi? Hiç sanmıyorum hiç. Çok ağır çok. Acaba siz yardım etseniz gene inemez mi? İlahi Hacivat Çelebi. Ben bu kadın halimle onu kaldırabilir miyim canım? Onu ancak dört kişi kaldırır. Çenen tutulsun karı öldürdü de dört kişiyle mezara bile yolladı. İçi yanıyor mu yani çok su içiyor mu? Ne diyorsunuz efendim? Akşamdan beri üç kova su içti. Aa hanım bizi merkep yerine koydu. Kovayla su içiyor diyor. Vah vah vah vah. Demek karnı su topladı. İkisi bir olup beni çatlatacakları sonunda. E büyük geçmiş olsun efendim. O şimdi çok acıkmıştır. Şu parayı alın. Aman hanım kap parayı şimdi vazgeçer. Yahut da ben gidip yarım kilo havyar iki kilo francolu alayım. Sağ olun Hacivat Çelebi. Aman numara tuttu. <gülüyor> Yok efendim onlar ona ağır gelir. Yarım kuzu alayım. O daha iyi olur tabi. Vallahi ağzım sulanmaya başladı. <gülüyor> Bak benim aklıma geldi... ...bizde beş tane hindi var... ...ikisini alıp gelsem... ...birini doldurup fırına versek... ...acaba sever mi? Vallahi bilmem ki... Ölürüm ölürüm bayılırım vallahi... ...vay vay vay vay... Ah zaballı vah zaballı ...ölürüm de yiyemem diyor... ...tabii yiyemez efendim... ...dolmalar ona ağır gelir... Yahu ben hastalıktan değil zevkten ölürüm demek istedim. Ay bayağı hastalığı unuttum. Dı dı dı dı dı dı dı. Hanım ört üşüyorum. Ne kadar yorgun üst üste örtülmez ki göze Fenalık gelecek. Gelsin kadın gelsin ört. Hacıbat kurnazdır yalandan yaptığımı anlarsa vallahi on para alamayız. Ha aklıma geldi böyle avur hastaya et filan yaramaz. Hale gideyim yüz portakal, yüz mandalina, yüz limon, on kilo şeker alayım limonata yapalım itsin. Zavallının içi yanıyordur. Allah ağzımın suları akıyor. <gülüyor> Ört daha ört yorgan Art, yeter, ör. yeter bu olacaksın adam Evde yapacak yoktur gidip beş çekide odun On küfe kömür alayım Ört hanım ört Şilte minder ne varsa ört numara tuttu Sağ olun Hacı Vahçelebi Dost böyle günde belli olur E tabi efendim karı göz benim kaç yıllık dostumdur Birkaç tane tavuk alayım ondan sonra da dört beş altın vereyim. Örtün hanım numara tuttu. Ne örteyim efendi evde ne kilim kaldı ne yorgan. Sandalye masa ayakkabı ne varsa ört işin ucunda dört tane de altın var. Biraz gayret etse de aşağıya gelse o vefakar dostumu yatakta görmek istemem. Ah Hacı Çelebi size şaka gelir evin bütün eşyasını üstüne örttürdü. Yataktan kalkması yarım gün sürer. E öyleyse ben geleyim bari. Hanım çabuk bana bir baston ver. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bay bay bay bay bay bay. vah bay bay. sabahlık karı gözüm <gülüyor> amanın ayacıklarım da minicik parmakları. eyvah herif gözümün içine bakıyor çakacak diye ödüm kopuyor <gülüyor> <gülüyor> a karı gözüm bu kadar hastasında niye kendini birine göstermedin efendim Göstermez olur muyum Hacı Cavcav? Gösterdim tabii. Kime gösterdin? E, bizim manavın çırağına gösterdim. Ne dedi? baktı e, baktı hiçbir şey söylemeden gitti. A benim kafasız dostum manav çırağı hastalıktan ne anlar efendim başkasına gösterseydin? Göstermez olur muyum Hacı Cavcav? O bir şey demeyince kurşuncu Sabriye Hanım'a gösterdim. O da bir şey demedi. E hastalıktan doktoranlar efendim bir doktora başvursaydın doktora da başvurdum. Ne dedi? E seni bedava trene bindirmem dedi. Canım ölürken bile şaka yapıyorsun efendim. Kondoktora değil doktora görünmelisin dedim. Ona da göründüm bir düşüneyim yarın cevap veririm dedi. E iştahın yerinde mi yani bir şeyler alsam yer misin? Ama yemez olur muyum birader yerim yerim ama bulamıyorum. Deminden beri aşağıda kırk türlü yemek saydım komaya girdim vallahi. İyi ama hasta kısmı her yemeği yemez ki. ...ama istersen avcı arkadaşlarıma söyleyeyim... ama çıksınlar... ...sana yüz tane bıldırcım vurup getirsinler... ...pişirelim gel. uhu o zamana kadar ben giderim Hacı Cavcav... ...ne alacaksan al da yiyelim bayılacağım vallahi. Olmaz efendim olmaz bunlar sana dokunur hastasın. Kim hasta yahu? Ha şey hastayım tabi ya hastayım. Dı dı dı dı dı dı dı dı. Ah ah bir iyi olsaydım da seni alıp... ...boğazdaki bir lokantaya götürseydim. Allah ım. aman Hacı Cavcav bayılacağım... ''Evvela bir çorba arkadan filiz kızartması soğan acıma, kaymaklı kadayıflar.'' ''Hacivat ayağını öpeyim bayılacağım sus.'' ''Veyahut da sana elma portakar mandalini alayım.'' ''Sus Hacivat bayılıyorum.'' ''Veya fındık fıstık çekirdek.'' ''Oh oh da yesek.'' ''Bana bak kari gözüm senin hastalığını anladım.'' ''Senin canın yemek istiyor.'' istiyor ama bulamıyorum ki.'' ''Nedir canın istediği efendim hemen gidip alayım.'' ''Oh Hacivat bunca yemek saydın en çok kaymaklı kadayıfda titredim.'' ...onu yersem iyileşirim gibi geliyor bana. Söylediği söze bak efendim... ...sen bana oradan elli lira ver... ...hemen gidip alayım. Hı... ...evli lira ver hemen gidip alayım dedim. Ulan evli liram olsa kendim gider alırım. Münasebetsiz herif bir saatten beri kapı önünde... ...türlü yemekler saydın alırım dedin getiririm dedin... ...midemi azdırdın şimdi de para ver getireyim diyorsun ha. Al sana para al sana para. Aman gözüm gözümde vuruyorsun efendim yahu sen hasta değil misin? Beni sen hasta et... Ah efendim bir tatlı için adam dövülür mü? Bu buzdırcınlar için, bu kuzular için, bu elmalar için, bu tatlılar için. Ah efendim vurma karıyı gözüm ellerin kırılsın. Senin de o yemekleri sayıp midemi ayağa kaldıran çenen tutulsun. Aman kari gözü çok kızdırdım. Kaçayım da kurtulayım bari. Seni köfte horseli. Az daha bayıltıyordu beni. Ama kabahat bende minimini yavrular. Ona yalan söyleyip oyun oynamaya kalktım. Sonra sahiden acıktım. Belki doğru dürüst söyleseydim alırdı hacı var. Siz takım benim yaptığım gibi yapmayı Olur mu minimini mini yavrular? Hadi bakalım kadın sağlayacaklar. Yalan oyunu. Ah Allah Allah hayırdır inşallah. Yemeğimin içine koskoca lokma düştü. Herhalde uzun zamandır görmediğim biri gelecek. Acıvat Çelebi. Acıvat Çelebi. Vay efendim maşallah maşallah bu ne sürpriz. Efendim evde oturuyordum birden içime bir sıkıntı düştü. ...düşündüm, taşındım, gidip baba dostu hacivatı göreyim dedim. Eksik olmayın efendim, bendeniz de şimdi yemek yiyordum... ...birden içine koskocaman bir lokma düştü. Herhalde uzun zamandır görmediğim bir dost gelecek dedim. Zat haliniz geldiniz, nelerle meşgulsünüz görmeyeli. Sormayın efendim, sormayın Hacıvat Ben de bir hastalık arası oldu... ...güzel yalan söyleyen birini gördün mü... ...bir torba para veriyorum. Çok iyi yapıyorsunuz efendim. Babanızdan kalan milyonları bahaneyle... ...fakirlere dağıtmış oluyorsunuz. Eh müsaade ederseniz bir yalan da ben söyleyeyim de... ...üç beş kuruşunuzu alayım. Bir efendim tabii tabii buyurun dinliyorum. Efendim bendeniz bir gün kırda dolaşmaya çıkmıştım. Şöyle bir havaya bakayım dedim... ...iki adet kuş gördüm. Yalnız birinin ne kanadığı ne tüyü vardı... Ama uçuyordu. Arkasından da kanatlı bir kuş onu kovalıyordu. Derken efendim kanatsız kuş paa dedi yere düştü. E yere düşünce de köpek oldu. Aman, aman acaba Çelebi bu yalan değil ki. Senin havada gördüğün çıplak kuş değil köpek yavrusuydu. Çaylak onu kapmış uçarken düşürmüştü. Sen de onu uçan kuş sandın. Ha, yok, yalan değil ama güzel bir olay anlattın. Al, bir torba para. Al bakalım. Allah senden razı olsun efendim. Allah senden razı olsun. Başka yalan söyleyip benden para alacak tanıdığın yok mu? Ah, olmaz olur mu efendim? Memlekette fakirden bol ne var? Bendenizin Karagöz diye bir arkadaşı var. Size çok güzel yalanlar uydurur. Siz burada biraz eğlenin, ben gidip kendisini göndereyim. <gülüyor> Ey, kari gözüm neredesin? Buradayım, hacı cavcav. ...sesin çok derinden geliyor, nerelerdesin? Kömürlükte çamaşır değişiyorum. Gevezeliği bırak da buraya gel, sana bol para kazandıracağım. Bol paradan vazgeçtik, darına razıyız Geldim efendim, geldim. Neymiş bakalım anlat. Efendim, benim mahallede miras yedi diye biri var ya... Bildim, tereyağzadelerin oğlu. Ah işte onun mahdumu kendisine bir yalan söyleyene bir kese para veriyor. Aman efendim ben ona bir tane değil on tane yalan söyleyeyim. Vallahi sabahtan beye avucum kaşınıyordu hacivat. Yuvat. <gülüyor> Kari gözüm istersen gel bir prova yapalım. Önce ben bir yalan anlatayım. Efendim bendeniz bir gün yedi kuleye dolaşmaya gitmiştim. Öyle bir mağrul gördüm ki kırk yaprağında kırk tane leylek yuvası. Kırkı da birbirini görmüyor. Hacı var. Amma salladın yahu. Bak bir de ben anlatayım. Efendim ben de bir gün kazancılar yokuşuna gittim. O köşedeki kazancı dükkanına girip de kazanları nasıl yapıyorlar da bir bakayım dedim. Ortada dev bir kazan. içinde 40 tane adam. Hababam kazanı dövüyorlar. Aralarındaki mesafe öyle uzak ki biri diğerine bir sigara ver dedi. Herif sigara attı. Sigara 10 dakika sonra geldi adama. Aman Kadir Güzüm sen benden de iyi salladın. Hadi gidelim. O elindeki küp ne kadiy gözüm? O küpün marifetini sonra ben sana anlatırım. Sen şimdi bana adamı göster. Bak kadiy gözüm. Miras Yedi Bey ileride meydanda duruyor. Ben bir eve uğrayıp geliyorum. Hadi göreyim seni. Merhaba efendim. Merhaba. Siz buralı mısınız? Hayır moralı değil buralıyım. Buralarda bir çeşme siyah var. Tanır mısın? Siyah çeşme yok. Beyaz çeşme var. Ee, anlatamadım galiba. Buralarda bir aynı kare varmış. Evet, ayı ile fare vardı ama zincirleri koparıp kaçtılar. Ee, canım, ayı ile fareyi soran kim? Aynı kare dedim. Ha, ayna kara, kara ayna da yok. Ayna değil efendim. Niye la kırıtlarımı ters anlıyorsunuz? Niye ters cevaplar veriyorsunuz? Efendim, o aksi cevaplardan memnun değilim. Onun için size veriyorum. Size cevabı soran kim efendim? Buralarda bir karagöz daha varmış. Onu soruyorum ben. E öyle deseniz efendim yarım saattir kara ayna, ayna çeşme, aksi cavat deyip duruyorsunuz. Her ne halise efendim her ne halise. Siz onu tanıyor musunuz? Karagüze acizane kulunuzdur efendim. Size biraz şaka yaptım. Hacivat Çelebi'yi gördün mü? Gördüm gördüm. Beni buraya o yolladı. Miras yedi zat haliniz misiniz? Evet ben denizim efendim. Sen denizseniz ben de Derya'yım efendim. Ala ala pek E o halde Hacivat Çelebi kulağınızı bükmüştür sizin. Haddine mi düşmüş ellerini kırarım vallahi. E, öylesi değil efendim e, benim merakımdan bahsetmiştir size. Ha, yalan meselesi e, bahsetti tabi efendim. Kusura bakma göz efendi ben de para çok yiyemiyorum. Öyle önüme gelene versem onları tembelliğe alıştıracağım. Kötü olacak düşündüm bir oyun icat ettim. Bana güzel bir yalan söyleyene bir torba altın veriyorum var mısın? E, varım varım da bendeniz hiç yalan söyleyemem. Söyleyeni de sevmem çünkü yalan söyleyen insan her kötülüğü yapar. Bu kaseti dinleyen binlerce mini, mini yavrunun önünde ben size yalan söyleyemem. Senem bu şakadan yalan olacak. Ee, Hacivat Celebi, Hacivat Celebi gel gel. Aman kare gözüm oyun mu unuttun mu efendim. Ben oyun boyun anlamam. Yalan yalandır. Bir alışırsan bırakamazsın. Bu adam yalancı diye de kimse sözüne inanmaz. Karı gözüm madem ki oynamayacaktın. Niye küpü eline aldın geldin efendim? Onu sonra anlarsın Hacı Cavcav. Ben de bu beyefendiyi ne zamandır arıyordum. Hoppala. Beni niye arıyormuşsunuz siz? Efendim vakti zamanında benim peder sağ iken... ...ipek tüccarlığı yapardı. Sizin pederde tüccardı. Bir gün senin peder benim pedere gelmiş... ...çok sıkışıkın bana bir küp altın ver demiş. Eh tüccar tüccara yardım eder diye benim babamı da çıkarıp bir küp altını vermiş. Derken efendim bizim peder ölmüş. Sizinki de vefat etmiş. Şimdi siz o babanın ben de benim babamın oğlu olduğumdan babanızın borcu olan bir küp altını bana ödemeniz gerekiyor. İtiraz etmeyeceğinizi bildiğim için de küpümü aldım geldim. hacivat küpü niye aldığımı anladın mı şimdi? <gülüyor> size kutlarım kara ha kutlarım. Yarın gelip bir küp altını mı alın? Aman efendim siz doğruya da para veriyor musunuz? Doğruya vermiyorum ki yalana veriyorum. Ne benim babam tüccardı ne de Karagöz Hanım babası. Öyle güzel bir yalan söyledi ki sen bile yuttun. Yalan söylemek de bir hünerdir. Bu yüzden yalan söylemesini beceremeyenler babalarından dayak yerler. Ama en iyisi hiç yalan söylememektir tabii. Aman Kadir Gözüm bu ne yalandı böyle. Hem de kuyruklu yalan. Hadi Baran müsaade. Karagöz'a yarın gel altınını al. Müsaade sizin efendim. Güle güle efendim güle güle Allah ömürler versin. Yahu gözüm nereden buldun bu güzel yalanı? Aa Hacı Cavcav ah insan zoru görünce neler buluyor. İstersen bir de sana anlatayım. Bak bir gün benim babam senin babana aman gözüm ben sana nereden para bulurum efendim. Şaka yaptım şaka. Şimdi gidip bizim hanıma müjdeyi vereyim. Ver gözüm ver. Ben de eve gideyim yarın görüşürüz. Hadi eyvallah. Sağ ol Hacı Cavcav. Aman mini mini yavrular bu bir oyundu sakın yalana alışmayın hadi bakalım kadın sağlıcaklar. Hacıvat'ın Kültür Dersi ah, benim bu sevgili arkadaşım kadi gözde başım dertte. Dün akşam arkadaşın nişanına gittik, beni rezil etti. Bugün ona birkaç kelime öğretirim diye kalktım geldim. Acaba evde mi? Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence medet aman ama, yar bana bir eğlence. Allah Allah nerede bu yahu kadi göz kadi göz. Neredesin kadi dondayım Donduyum dondu. Damda ne yapıyorsun efendim? Gel hele aşağıya gel de sana öğreteceklerim var. Ben değirmenci miyim yahu? O niye o? Sen de öğreteceklerim var diyorsun. Hayır efendim ezberleteceklerim var. Österde mi var? Hayır yahu konuşacaklarım var. Geldik bakalım geldik. Gene neler yumurtlayacaksın hacı cavcav. Cav. Aman kari gözüm dün nişanda yerin dibine girdim efendim. Niye? Yerin üstü dar mı geldi Hacı Cavcav? Öyle değil efendim. Senin saçmalarından neler çektim demek istedim Hacı var, Ben dün orada sarhoş olup havaya ateş mi ettim? ya E saçmalarından neler çektim dedin de. Canım efendim söylediğin saçmalakırdılar. Ben bahsediyorum. E, kabahat sende Hacı Cavcav. Nişandır içmezsek olmaz dedin. Ben de içince öyle saçmalarım işte. Efendim bugün buraya gelmemin sebebi hikmeti. Aa, ben de severim sebzeci hikmeti. Yahu gevezeliği bırak da dinle beni. Dinliyorum. Hani sefa nerede sefa? Ah efendim sefa askere gitti. Öylesi değil efendim sefa sefa nerede sefa? Aaa şimdi anladım. On dakika oldu geleli hala sopa yemedin. Al sana sopa burada. Hayır efendim ne sopası yahu sefa diyorum. Hani sefa geldin hoş geldin demek yok mu? hı sefa geldin hoş geldin ama niye eli boş geldin? Ah kari gözüm ah efendim sana nasıl laf anlatacağım. Bak bu hafta bir düğüne daha davetliyiz. Orada ulu orta konuşmaman için sana bazı şeyler öğreteceğim. Aman gene yemek var desene. <gülüyor> hadi öğret bakalım Hacı öğret. Başlıyorum. Mesela bak ben bugün bir fes aldım. Ne diyeceksin? E bana ne fes aldınsa? Aman efendim öyle mi denir kari gözüm? E ya ne denir? başında paralansın denir Ha öyleyse başında paralansın Hacı Cavcav Ha aferin işte böyle olacak hadi öğret öğret de yemeğe gidelim Hacı var efendim geçen kış ağır geçti bu kışta ağır geçebilir onun için odun pazarına gittim on çeki odun aldım oh oh, oh, oh kafanda paralansın Hacı Cavcav aman kan gözüm ne yapıyorsun efendim İyiyim sen nasılsın Hacı Cavcav e ben odun aldım fes almadım ki başında paralansın diyorsun ona öyle mi derler? E sen biraz evvel öyle öğrettin Hacı Cavcav. E öyle denmez efendim. Ya nasıl denir? Küle güle yak, güle güle yak da kürüne bak derler. Haa güle güle yak, güle güle yak da kürüne bak. Ha şöyle aferin. Güle güle yak, güle güle yak da keyfine bak. Ehehe, hoşuma gitti yahu. Efendim dün yemek pişirirken az kalsın evi yakıyordum güle güle yak güle güle yak da keyfine bak aman kadi gözüm ne yapıyorsun efendim eve yazık değil mi esin öyle öğrettin hacı cavcav biraz evvel canım o oduna göre laftı öyle mi denir yalnızı denir Allah korusun evinde ölünceye kadar otur denir Allah korusun evinde ölünceye kadar otur Allah korusun tabi efendim maazallah evi yakarsak kendi yaktı derler hadi bakalım hapislerde çürüdür Ölünceye kadar içinde otur Hacı İvat. Aman kaleyi gözüm ne diyorsun efendim? Ölünceye kadar hapiste mi kalayım? Bana yazık değil mi? E sen öyle öğrettin be Hacı cavcav yahu. Canım o ev içinde hapis için öyle mi derler? E derler. İnşallah biri sebep olur da yakında çıkarır. Hatta öbürünü de çıkarır derler. İnşallah biri sebep olur da yakında çıkarır. Hatta öbürünü de çıkarır. Ah şöyle forma kaleyi gözüm. Geçen gün fırının önünden geçiyordum. Fırıncının küreğinin sapı gözüme girmez mi? Aman ne güzel İnşallah öbürünü de çıkarır, öbürünü de çıkarır. Aman karıyı gözüm, gözüm çıktı diyorum ötekini de çıkarırlar inşallah diyorsun efendim öyle mi denir? E sen de öyle öğretmedin mi Hacı'yı bak canım o oh, hapis içinde E ya ne denir? İnşallah yakında şifa bulursunuz hiçbir şeyiniz kalmaz denir. Hadi bakalım bugünlük bu kadar kültür dersimiz yeter. Yarın görüşmek üzere eyvallah. Güle güle Hacı Cavcam, güle güle. Kültürlü olmak güzel şey sevgili yavrular. Hacı Yivat iyi şeyler öğretti bugün bana. Öğrenmenin yaşı ve sonu yoktur. Öğrenin yavrularım öğrenin. Baba nasihatı. Dost, dost deyip ne kuyumu kazanlar gördüm. Benim sadık dostum canım gözümdür. Hoş, hoş deyip ne oyun bozanlar gördüm. Benim de sadık dostum laf anlamayan hacivatındır. Aman gözüm bugün ne güzel okkalı konuştun. Ben böyle konuştum mu ağır konuşurum hacı Cavcav. Bugün iyiliğin üstünde aşağıya gel de değerlendirelim. İliğimi üstüme alıp aşağıya geleyim de düğmelendirelim mi? Karı gözüm aşağıya gel. Her kaybettiğin dakika aleyhinedir. Geldim. Hacı gel gel gel. geldim. Boşa vakit geçirmeyi sevmem. Hayırdır inşallah söyle bakalım. Hayırdır efendim. Bugün sana baba nasihati vereceğim. Alır mısın? Peşin param yok. Taksitte verirsen alırım. Be Ve hey cahili Cüheyla. Nasihat parayla alınmaz büyüklerden ve de tecrübe sahibi kişilerden alınır. Bu gibi kişilerin nasihatini alan kişiler sıkıntıya düşmezler. Amma uzun ettin Hacı Vat Yahu. Sen Bercinde almadık mı? Bak, bak Tille Fedelin bana üç nasihat verdi. Onunla geçinip gidiyorum. Ama ne güzel Yahu kasaba gir bir kilo et al, nasihati ver çek git. <gülüyor> Öyle değil la Nasihat adamı uyanık tutar. ...öyleyse istemiyorum... ...çünkü ben uykuyu çok severim hacı Cavcav... ...öylesi değil efendim... ...attığın adımı bilerek atarsın... Ha, o zaman iyi... ...hadi ver bakalım... ...tabi ya... ...bir gün evin bahçesinde oynarken... ...rahmetli babacığı <gülüyor> ...ah gari gözüme... ...sen baba nedir bilir misin... ...doğru hacı var. ...ben baba acısı nedir bilmem... ...çünkü ben küçükken ölmüş benim babam... ...neyse bilme... ...bir gün babam bana dedi ki... ...ah gari gözüme... ...baba acısı çok kötü... ...yahu bunları söyledin Hacı Cavcam... ...nasihata gelsene... ...sevgili oğlum... ...beleceğim nasihatları can kulağıyla dinle dedi... ...senin kulağın sağır mı da... ...canın kulağıyla dinle diyor... ...hayır efendim... ...yani dikkatle dinle demek istiyordu... ...ee sonra... ...baba nasihati alanın sırtı yere gelmez... ...otur önüme de dinle dedi. Ayakta dinlesen olmaz mı? Yahu senin baban da tuhaf adammış be. Eee sonra... ...gevezeliği bırak kadeyi gözüm. Nasihat alıyor musun almıyor musun onu söyle. Alıyoruz dedi ki ya yahu. Öyleyse önüme diz çökme dinle. Çöktük hadi bakalım. Hoop. Hadi ver bakalım şimdi nasihatı. Efendim rahmetli babam bir gün ben bahçede oynarken... ...ya sabır yahu... Herif yarım saattir ben bahçede oynarken diyor bahçeden dışarı çıkamadı gitti. Efendim babam beni yanına çağırdı ve... Oh söyleyecek galiba. Ey benim aslan evladım otur da dinle dedi. Hacivat nasihata gel ayaklarım uyuştu. Otur kari gözüm geliyorum aceleye gerek yok. Hacere gevrek yok mu? Ne Haceri efendim ne gevreyi. Ah benim talihsiz babacığım. Nasihatlerin başa gidiyor havaya uçuyor kaçıp gidiyor yakalayın önünü kesin Nasihatları çaldılar tutun ah ah utanmaz arlanmaz ben sana nasihat vermeye çalışıyorum sen almak istemediğin gibi bir de alay ediyorsun alay eden kim yahu uzattın da uzattın e madem ki alacaksın otur önüme kalkmak yok hadi pekala oturalım bakalım Allah Allah çattık be e oturacaksın tabi. Böyle değerli nasihatleri sana bedava kimse vermez. Ay vermez olaydın yahu. Hadi söylesene Hacı Cavcav. Yaya gitmek arabayla gitmekten iyidir derlerse inanma. Bir. Oh başım ne vuruyorsun Hacı Cavcav. Bunu üç yaşında çocuk bile bilir yahu. sosta dinle. Açlık tokluktan iyidir derlerse inanma. 2. Vallahi canını alması diye Bunu da herkes bilir yahu. Parasız olmak, paralı olmaktan iyidir derlerse inanma. 3. Ah başım. Çok şükür bitti be. Bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay. Of of of of anam anam anam anam. Ayaklarım tutuldu yahu. Of. Önce şöyle bir ayağa kalkayım. Ah. Şimdi Otur bakalım önüme hacıcavcav. Ne yapacaksın kari gözüm? Nasihat vereceğim nasihat. Otur bakayım önüme. Ben babamdan nasihatımı aldım efendim. Bir de benden ol da. Gör bakalım otur şuraya otur. Efendim bir gün babam bana dedi ki. Sana nasihat vereceğim dedi değil mi? Otur şuraya daha oraya gelmedik. Efendim bir gün babam bahçede oynarken... ...beni yanına çağırdı... ...ve bana dedi ki... ...Allah... ...Allah... Ne dedi söylesene karı gözüm dizlerim ağırdı yahu... Otur kerata sırası var... ...baba nasihatı alanın sırtı yere gelmez... ...bütün pehlivanları yener... ...dünya şampiyonu olur... Neler saçmalıyorsun karı gözüm... Otur da dinle... ...bekarlık evlilikten iyi derlerse inanma... Bir... Canım efendim bunu bilmeyen mi var? Allah Allah! Nebatı ya tereyağdan iyi derlerse inanma... İki... Aman efendim bunu da bilmeyen yoktur kadi gözüm. Belki sen bilmiyorsun diye anlatıyorum. Seni köfte hor seni. Biri sana bak Hacivat önüme otur da sana nasihat edeceğim derse inanma... <gülüyor> Üç. Ne vuruyorsun kadi gözüm. Nasihat vereceğim diye yarım saat dayak attın bana sıska herif. Doğru dürüst ayakta anlatsan olmaz mıydı. Beni iki saat dizlerimin üstünde oturtup. Ayacıklarımı uyuşturdun yahu. Ben gidiyorum bir daha da sana bir laf edersem. Iki olsun. Bu yediğin sokakta. Bir mi iki olsun. Sen gidersin de ben durur muyum. Haksız mıyım mini, mini yavrular. İki nasihat verecek diye beni inimini milletti Az konuşu, öz konuşmalı demiş atalarımız. Hadi bakalım, kalın sağlıcakla. Hayali ziyafet. Adi gözüm bugün penceredesin maşallah. Ağaca çıktı kuşağla. Nedir bu her zamanki şiddeti celalin efendim? Bu tokatta senin elali efendim. Kadı gözüm sen de hiç edep erkan yok mu? Bardı geçen sene sattım. Neyi sattın efendim? İki ev bir dükkan. Kadı gözüm sen adam olmaz mısın? Böyle cahil gelip cahil mi gideceksin? Sen cahil geldiğinde alim mi gideceksin? Herhalde ben senden farklıyım. ...on parmağımda on hüner var. On parmağımda on fener mi var? Şu hale bak ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Eçheli cühela sende. Bir çuval reçel bende mi? Ah kari gözüme. Ah. Bunca yıl benimle arkadaşlık edersin... ...benden hiçbir şey kapamadın efendim. Beni sana hırsız diye kim söyledi Hacivat? Öyle değil efendim. Yani benden bir şey öğrenemedin gitti. Yetti Hacivat yetti. Karşımda alim kesildin. Tepelerim var. Ah. Karı gözüm bu mübarek günde ne vuruyorsun yahu? Ne mübareği ne böreği yahu? Bugün kandil efendim. Ben de kandil münasebetiyle gidip de kari gözümü alayım bir yere yemeğe götüreyim dedim. Fena mı ettim? Hı? Demek kandil ha? Kandil tabii efendim. Demek sen şimdi beni iftar yemeğiyle almaya geldin ha? Elbette karı gözüm. Aman affet beni hacı calcal. Cal. Affet de yemeğe götür. Vallahi kuru ekmek yemekten midem kazındı. Sen bana hakaret et, tokatlar at, sonra da beni yemeye götürdü. Olur mu? Oldu bir kere Hacivat, Ne demişler? Sana taş atana sen ekmek al. Kari gözüm dayanamadım. Benim yüreğim yufkadır. Bayılırım yufka böreğine. Pekala, hadi gidelim bakalım. Yaşlı Hacivat, neler ısmarlayacaksın? Efendim, tavuk suyuna şehriyeli çorba. Oo! Efendim, sonacığıma tavuk kızartması. Allah Allah, Allah, Allah. Tereyağında pişmiş pastırmalı yumurta. Ama biterim Hacı Cavcav biterim. Kıvırcık kuzu pirzolası. Of of of of of of of. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Tatlı sever misin kari gözüm? Tatlılardan neler var Hacı Cavcav? Efendim ekmek kadayıfı var. Tel kadayıfı var. Kaymaklı devani var. Yeter Hacı'yı bak ağzım sulanıyor. Ay midem bulanıyor gidelim artık. Hay hay gidelim arabayla mı gidelim atla mı gidelim? Neyle gidersek gidelim. Biraz daha yemek adı sayarsan Selge ile gideceğim. Daha iftar vaktine epey var. İstersen yürüyerek gidelim. Efendim gidelim de nasıl gidersek gidelim. Hadi bakalım gidelim. Ah. Oh, of. Aman. Ay ay ay ay ay ay. Bay bay bay bay bay bay bay bay. ayaklarım. ayaklarım, ayaklarım. Ne oldu kadi gözüm yoruldun mu efendim yoruldun mu ne kelime hacivat bittim bittim biraz daha gayret kadi gözüm geldik sayılır bir iki üç artık yürümen güç afverin kadi gözüm tam evin önünde düştün efendim kalk bakayım otur şöyle ha. Burası bizim evin bahçesi. Bahçede yeriz daha iyi. Ben gidip yemekleri getireyim. Neyse işte, yorulduk ama yemeklere de kavuştuk. Ha şöyle. Şu sofra altını yayalım. Çorbayı da koyalım. Oh aman aman çok sıcakmış yahu elim yandı be. Yahu hani çorba be. Ortada bir şey yok sayıklayıp duruyorsun. Hadi bakalım başla karıyı gözüm. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Aman, bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay oldu bay. Çaresiz biz de içiyormuş gibi yapacağız. Bu, <gülüyor> vuh. Oh. Oh. Nasıl beğendin mi karıyı gözüm? Beğenmesine beğendim de yağı biraz az gelmiş galiba. Vay, seni utanmaz aşçı seni. Çorbanın yağını az koyarsın. Ha, <gülüyor> aman hacivat vurma yahu. Allah Allah ne vuruyorsun? Efendim şu tavuğu da ya bakalım beğenecek misin? onu hani tavuk be? Bak, bak bak bak bak amma da kızarmış lale gibi maşallah. Hmm, şuradan bir parça koparayım. Oh aman kari gözüm, parmaklarını yiyeceksin. Allah Allah aman tavuk yavrum tavuk. Sakın içime yumurtlamayasın tavuk. Bana bak hacı Cavcav, yalnız biraz çiğ kalmış yahu. Seni yaramaz aşçı başı seni. Bir tavuğu pişiremezsin ha. Ne vuruyorsun Hacı Cavcav ya? Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Şu yumurtalara bak efendim şu yumurtalara bak. Oh oh oh oh Aman yumurta canım yumurta. Sakın içime cimcim cim çıkarma. Nasıl kare gözüm beğendin mi? Vallahi harika. Yalnız biraz kokuyor galiba Hacı Cavcav. Seni utanmaz aşçı seni. Bayat yumurtayı pastırmaya koyarsın ha. Efendim şimdi gidip tatlıları getireyim. Yo yo yeter hacivat tatlıları biz de yiyeceğiz olur mu kari gözüm olur ulur gibi olur seni sızkamacaklı seni sana bir tatlı yedireyim de gör şimdi hadi gel bakalım otur şimdi Şıpır şıpır şıpır Fır, bizim eve geldik otur bakayım şuraya u kaçma gebertirim vallahi ya benim karnım tok kari gözüm e, benimki de tok ama tatlı yemeden bir yere gidemezsin otur bakayım acıcağım otur otur otur otur otur e bari yumuşak olsun efendim pamuk gibi olacak önce ekmek kadayıfı yersin tel kadayıfı mı yersin tel kadayıf olsun kari gözüm al bakalım sana ekmek kadayıfı şuraya bak yahu prenses saçı gibi tel tel mübarek niyam, niyam, niyam, niyam, niyam. aman ne ala ne ala yalnız tadı biraz eksik kari gözüm vay seni utanmaz adlanmaz aşçı seni şekerini nasıl eksik koyarsın bakayım ha Efendim şimdi de ekmek kadayıfını yey bakalım. Yom yom yom yom yom. Aman aman çok güzel çok güzel de galiba ekmeği bayatmış. Ne? Bay seni gidi utanmaz aşçı vay. Sen bayat ekmekten nasıl tatlı yaparsın bakayım ha? Yeter yeter gözüm ben doydum. Yo daha kaymaklı revani var. Tam dişine göre yumuşak yumuşak. Yom yom yom yom yom yom yom. Nasıl beğendin mi aman çok güzel çok güzel de kaymağı ağır galiba manda sütünden yapılmış vay seni utanmaz aşçı vay manda kaymağını nasıl koyar mısın bakayım revaliye ha karıyı gözüm vallahi doydum yo şimdi bir de kahvemi içeceksin seni bacak seni iç bakalım şu kahveyi al bakayım al, al. bak kahve köpükleri görüyor musun hadi bakalım. Aman kari gözüm ortada kahve mahve yok yahu. Nereden uyduruyorsun? Hiç hiç vallahi tepelerim ağır. Oh. Ah, ah, Allah Allah Allah Allah. Bu ne fevkalade kahve böyle kari gözüm. Hiç kusuru yok mu Hacı Cavcav? Ne kusuru efendim ne kusuru. Hala kahve. Vay utanmaz arlanmaz aşçıbaşı vay Her güzelin bir kusuru var da Bu kahvenin niye kusuru yok ha Aman karı gözüm kursursuz adam dövülür mü efendim Dövülür ya Dövülür elbette Kusurlu da dövülür Kusursuz da dövülür Kusurlu da dövülür Kusursuz da dövülür Seni köktü hor seni Yemek yedireceğim diye al sen beni oralara götür Yollarda bayıl, ha Aman karı gözüm sen şakadan anlamaz mısın efendim Kilometrelerce yol yürüt Yemeklere bak diye önüme hayali sofralar kur... ...bir de böyle yemek yapılır mı diye bir araba daya at. Bu şakaya sığar mı karga bacak? He? Bu şakaya sığar mı? Aman göz çok hızlı kaçayım. Efendim bugünlük bu kadar yarenlik yeter. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın mini mini yavrular. Sakın arkadaşlarınıza böyle şaka yapmayın mini mini yavrular. Çok acıkan insanı sinirleri gergin, sabrı az olur. Her ne kadar sürçülü insan ettikse... Afkola...